Ahirete ait semeratı dünyada yayıp bitirmemeleri için onlara adeta pehriz yaptırıyordu. Azhabtum <gülüyor> tayyibatikum fi hayatikumed dunya ve istamta'tum biha falyawma tujsav tokatından kurtarmak için dünyada her şeylerini yayıp bitirmemeleri için pehriz yaptırıyordu onlara. Ama bir noktada belki anlayamamışlardı.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 Ömer ne yapayım ki Resul Ekrem'i güldüreyim deyiverdi. verdi. Bir tebessüm etse de bir güller açılı verse diyordu kendi kendine. Hemen Resul Ekrem aleyhisselatu vesselam'ın karşısına dikildi ve şöyle dedi: Ya Resulallah, Allah eğer zeydin kızı yani kendi zevcesi bana böyle bir şey yapacak olsaydı kırtana şöyle yapışırdım deyiverdi. verdi. Allah Resulü tebessüm buyurdular ve şöyle ferman ettiler. Bunlar benim elimde olmayan şeyi benden istiyorlar. Benden dünya istiyorlar. Dünyaya teveccühümü istiyorlar. Onlar çoktan pişman olmuşlardı. Ama bu mesele sadece Hz. Ebu Bekir'i ve Hz. Ömer'i müteessir etmemişti. Mele-i sakinleri müteessir olmuştu. Arş ve kürsü müteessir olmuştu. Aleyhissalatü vesselamın mütemadiyen tebessüm eden şehresinden. Tebessümü izale edecek her hadise, arşı titretecek büyük bir hadisedir. Takhir hadisesi hemen bir ayette nazil verdi. Okuduğum ayeti Celile-i Kerime'de, Kur'an peygamberin zevçelerine şöyle diyordu. Ey nebi! Kulli ezvâcike in kuntunne turidne l-hayâta d-dûnyâ ve zînetehe feteâleyn umette'kunne ve userrihkunne serâhan cemîlâh.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 فَاِنَّ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ Vel ahirete ahireti istiyorsanız, وَاَدَّارَ الْاٰخِرَةَ فَاِنَّ اللّٰهَ اَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ min كُنَّ اَجْرًا عَظ۪يمًا Sizin içinizden ehli ihsan, iyilik sever, hakkı görür gibi hakka kulluk yapanlar vardır. Onlar için de büyük büyük mükafatlar Allah hazırlamıştır, ihsar etmiştir, sizi ihsan edecektir. Ayeti kerimesi nasil olunca... Efendimiz'in zevçeleri iki hadiseyle, iki meseleyle karşı karşıya kalıyorlardı. Bir, ya Efendimiz'in tatlık etme meselesini evet diyecekler ve ebediyen Peygamberimiz'i kim bilir belki cennette de saadet uzmayı kaybedeceklerdi. Bir de o dar geçime, sıkıntılı yaşayışa tahammül edecek Efendimiz'i, Allah'ın rızasını ve dar ahireti cenneti kazanacaklardı. Efendimiz ilk defa Hazreti Ayşen'in rivayetiyle, Hz. Ayşe'yi çağırdı, ayeti onu okuyuverdi. Sana bir şey söyleyeceğim dedi. Ama annenle babanla görüşmeden kendi kendine karar verme diyordu. Nebiler nebisi çok refik, çok şefik, çok rahimdi. Hz. Ayşe'nin o haneden çıkması belki her şeyden çıkması olacaktı. O hane Hz. Ayşe'yi kaybedecekti. Hazreti Ayşe de o haneyi kaybedecekti. Ve bizler de Hz. Ayşe'yi kaybedecektik.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 Onların yasalını verilmesi veya yahut o hanede her türlü şeye katlanmaları onlara teklif edilmişti. Mahyer bırakılmışlardı. Yine Hazreti Ayşe'nin ifadesiyle efendimizin zevcelerinden hiçbirisi dünyayı ve dünyanın zinetini istememişti. Bu hanede kalırız, aç susuz kalırız ama senin yanında kalırız. Mahbiti vahyi ilahi olan nebinin gönlünün yanında kalırız. Evimizde Kur'an-ı Muçsul beyan sesi yükselir, Nebi'nin sesi ve sözü yükselir, evlerimiz irşat mahalli olur demiş Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'la kalmayı tercih etmişlerdi. Onlara bu hususu yaptırsan bir şey vardı. Demek ki Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'dan hepsi memnun idi. Küçük bir yeme içme meselesinden ötürü küçük bir hoşnutsuzluk Efendimizin kalbini kırmış arşı ihtizaza getirmiş, mele-i sakinlerini mükedder ve mahzun kılmış idi ki bütün bunlara Cenab-ı Hak Kur'an ile tercüman olmuş, bunu duyurmuş ve fakat gönüller heyecana gelmiş, helecana gelmiş, resul i Ekrem aleyhissalâtu vesselâm'ı tercih etmek suretiyle bu derde derman bulunmuştu. Evet, resul i Ekrem aleyhissalâtu Vesselam o kadar kadını idare etmede dahi mahir, eşsiz,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 İçimizden içelleri vardı ki bizim dizili bulunduğumuz ipten bağdan kopu verdiği, manzumeden ayrılı verdi. bir kısım tereddüt ve şüpheler içinde Aleyhissalatu vesselam'a ait kutsi manalar binyadını bünyanını yıktığı için o da yıkılıp gidi verdi. Bu tereddütleri izale etmemenin neticesidir.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 وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ